Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Nilüfer Hanım, dinleyicilerimiz merak ediyordur şimdi. Nilüfer Erdin Omur kimdir? Kimdir? Ee, İstanbul'da doğmuş, büyümüş. Ee, işte, güzel sanatlarda okumuş. Ondan sonra bir dönem kendi mesleğiyle ilgili çalıştıktan sonra anne olmuş... ...ve bambaşka yollara yönelmiş bir e, insan. Peki, Nilüfer Hanım'ın yaşam öyküsü nerede başladı, nasıl başladı? E, i̇şte dediğim gibi İstanbul'da, İstanbul'da bir anne babanın çocuğu olarak başladı. E, ve çocukluk döneminde en ayırt edici özelliğin resim yapmaya olan merakımdı. Yani bana karı kalemi verirler... Saatlerce sesim çıkmadan oyalanabilirdim. Çok severdim resim yapmayı. Ama tabii e, okul başladı. E, bir yandan okula gidiyorum. Resimler devam ediyor. Ve okulda öğrendim ki kağıt ve kalem ağaçlardan yapılırmış. E, bu farkındalık tabii bana başlangıçta biraz ağır geldi. Çünkü o çok sevdiğim e, resim yapma aktivitesinin ağaçların hayatına mal olduğunu öğrenmiştim. Ee, tabii e, bu şaşkınlığım yanında şöyle bir şey daha oldu. O ilkokul döneminde hani hepimiz e, işte fasulyeyi çimlendirmeyi öğrendik ya pamukların evet. arasına koyduk. Pamukların arasına sarmalayıp de... fasulye büyüttük hepimiz tabaklarda. <gülüyor> evet, evet. E, o deneyimi de yaşayınca e, tabii bir şey e, kıbılcım e, oluştu ve dedim ki peki ben o zaman bu ağaçları yetiştiremez miyim fasulyeyi yetiştiriyorsam diye ve ilk olarak gülibüşmacı ile başladım neden sonra o ağacının da bir baklagil olduğuna Tıpkı fasulye gitti o yüzden hani ilk ona yöneldiğimi fark ettim bunu fark ee, ettiğinizde fasulye... kaç yaşındaydınız Nerife Hanım? Yani işte ilkokulda 3. 4. sınıf zannediyorum. İstanbul'da doğdunuz şehir çocuğusunuz aslında apartman çocuğusunuz. Evet. Doğayla evet. çok sıkı ilişkileriniz yok herhalde bir İstanbul çocuğu yoktu, olarak. Yoktu tabii yoktu. Gerçi hani ailece seyahat etmeyi severdik. Yani hani seyahatlerle doğaya gitme fırsatımız oluyordu. Ama tabii hani bir köy hayatını yaşamış ya da tatillerde köyüne giden çocuklar kadar ilişkimiz yoktu. Evet. Ya da işte anneden, babadan, dedelerden toprakla ilişkiyi öğrenme fırsatımız olmadı tabii. Peki sonra öykümüz de devam etti. Tabii sonrasında ben işte güle güşü maddından başlayarak ağaç tohumlarını çimlendirmeyi öğrendim kendi kendime. Sonra gezilerimizde topladığım tohumları kavanozlara biriktirip işte kış döneminde evimizin balkonunda terasında çimlendirmeye devam ettim. Kendimce bir hesabım vardı işte yılda şu kadar fidan yetiştirmem lazım ki özgürce resim yapabileyim, tüketmiş olmayayım mantığıyla devam ettim. Aslında bir yerde kendi karbonuzlu sıfırlamaya daha o yaşlarda başladınız. Ee, öyle bir çabaya girdim. Girdiniz. Evet galiba hassas bir çocuktum. Ee, hassas çocuk olarak devam ediyorum ama hayat aynı şekilde devam ediyor. Ee, sonrasında tabii Güzel Sanatlar e, Üniversitesi'ni kazandım. Mimar Sanat Üniversitesi. Grafik tasarım okudum ve e, grafiker olarak mesleğini icra etmeye başladım. Ee, daha sonrasında tabii e, evlilik, e, çocuk sahibi olmak derken başka e, soruları da gündeme getirdi özellikle ben ve eşim babalarımızı e, maalesef kanserden e, kaybettiğimiz için e, çocuğumuzun beslenmesi konusunda daha duyarlı hale geldik e, bu arada eşimle e, evliliğimizde şimdi o çocukluk döneminde doğayla e, çok yakın ilişkide bulunamamanın acısını birlikte çıkarttık onda da varmış öyle bir acı işte karı koca bebeğimizi de alıp, yaylalar, dağlar, ormanlar, dağ köyleri gezmeye başladık. Bu geziler sırasında da köylerden yani tohumlarımızdan toplamaya başladım. Ve tohumlar birikti, birikti. Bunları bir yerde yaşatmam, sürdürmem gerekiyordu. Sonra eşim de o dönemde 18 Mart Üniversitesi'nde ders veriyordu. Benim de kısa bir süre ders verdiğim üniversite. O yüzden Çanakkale'de arkadaşlarımız çoktu. Biz de Çanakkale'de bir yer bakalım. İşte hani bizim de bir köyümüz olsun artık. Dedik. Aslında topladığınız Ki... tohumları fidana dönüştürdükten sonra toprakla buluşturmak için bir yer baktınız. Doğru yani, değil bu mi? Bu keser e, köylerden topladığımız e, sebze tohumlarıydı. Sebze yani tohumları. o ormandan e, yaban bitkilerinin ağaçlarının tohumlarını toplayıp. Fidan yetiştirme çalışmalarım hep devam etti çocuğum olduktan sonra da ve İstanbul'da yaşıyorduk. Hatta bir dönem hani şu yeni nesil e, siteler var ya balkonu bile olmayan. Evet, evet. Bir dönem öyle bir sitede oturuyorduk ve Osman oğlum daha işte bir buçuk iki yaşlarında ben salonun artık bayağı bir kısmını e, hala o tohumu çimlendirmeden yapamadığım için fidan yetiştirmeye ayırmıştım. Yetiştirdiğiniz Ama fidanları ne yapıyordunuz o dönemde? Yani bahçesi toprağa olan dostlarımızla paylaşıyorduk. İşte gidip bir yerlere dikiyorduk. Aslında babam hayattayken o fidanların dağıtımıyla babam ilgileniyordu. Tabii ondan sonrasında adetler, sayılar biraz daha düştü ve paylaşarak devam ettik. Yani işte toprağa olan ya da toprakla ilişkisi olan kişilere dağıtarak. Peki köylerden topladığınız tohumları... E, sebze tohumları çoğunlukla ve bunları artık evet. bir yerde toprakla buluşturayım bu tohumlardan e, ürün yetiştireyim diye düşünerek Çanakkale'de kendinize bir yer aldınız. Evet. Sonrasında Yine neler oldu? Dağ töyünde küçük e, bahçesi olan bir köy evi aldık ve o evi işte yaşanır hale getirdikten sonra eşelenmeler başladı e, hocanızın deyimiyle işte e, domatesler, biberler, patlıcanlar malum e, işte e, kışlık bir takım sebzeler e, ler, onların tohumları. Onlardan on, fidelerini yapıp e, işte bahçeye dikip e, meyvelerinden istifade edip yine tohumlarını alıp yine dikip böyle bir süreç başladı. Bu dönemde de tabii bir yandan e, diğer yaban ağaçları, orman ağaçları fidanlarım da büyüyor. E, artık hani Toprağa da bu kadar kavuşmuşken, hele de bir orman köyünde olunca başka bir şeyler yapmak gerekiyordu. Arılar devreye girdi bu arada. İşte arıcılığı da çok istediğim, merak ettiğim bir alandı ve öğrenmem gerektiğini düşünüyordum. Sonuçta kendime hani sonsuza kadar ya da ölene kadar öğreneceğim diyebilirim. Çünkü doğada bence öğrenilecek her zaman çok şey var. Öğrenmemiz gereken çok şey var. O yüzden gözlem yapmak, incelemek, araştırmak ve onlarla yaşamak bana çok şey katıyor. Ona inanıyorum. İşte arı, arıcılığa da başladım iki kovanla. Bu arada da işte köyün civarından orman kenarında bir arazi bakmaya başladım. Hani Küçük çapta ama ne var i̇şte kovanlarımı yerleştireceğim da arıcılık yapacağım bahçenin dışına çıkaracağım çünkü arılara faydalı arıların istifade ettiği yaban bitkilerini dikmeyi yetiştirmeyi planladım. Bu arada da arılarla gözlem yapıyordum. Yani işte arılar hangi dönemde hangi bitkiye konuyorlar ne kadar ne taşıyorlar nereden getiriyorlar? İşte hangi dönem bölgenin kurak dönemi? Hangi bitkilerin balının özellikleri neymiş? polenin özellikleri neymiş gibi. Hem literatür araştırması hem de doğada gözlem yoluyla araştırma yapıyordu. O sırada kovan yakın çevrenizde bitiriyor. arıcılıkla uğraşan birileri var mıydı bulunduğunuz köyde civarda? Hayır. Yoktu ama şöyle tabii. Çanakkale'de Arıcılar Birliği'ni arayıp orada bir arıcıdan kovan aldım ve e, topu topu bir günlük e, bir e, eğitimin ardından iki kovanı alıp eve götürdüm. Yani bahçemize götürdüm. Böyle bir e, daha öncesinde yine bir e, arıcılık, doğal arıcılık atölyesine katıldım. Evet. O da iki günlük bir atölyeydi. İlfer Hanım Ondan peki sonra... arıcılığa merak salmaya başladınız ve e, anlaşıldı ki kafaya koydunuz bunu yapacaksınız. Bir yandan evet. e, o dönemde eşiniz üniversiteye devam ediyor mu Çanakkale'de? O ne yapıyor? Evet. Hayır, eşim İstanbul'da mesleğini sürdürüyordu. Yani o da tekstil tasarımcısı bu arada. O İstanbul'da evet. mesleğini sürdürüyor. Biz de bu arada hafta sonları tatil fırsatlarımızda gelip gidiyoruz. Yani biz yine İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da yaşam devam ediyor bir yandan hafta sonlarını değerlendirecek Çanakkale'ye gidiyorsunuz ama gittiğinizde de boş durmuyorsunuz durmadan bir üretim devam ediyor. Evet. Durmadan bir üretim ve bu bizim yaşam biçimimiz haline geldi. Yani e, Çanakkale'ye gideceğimiz günü ilkle çekip işte cuma akşamı yola çıkıp sonra da bir çocukta okula başlıyor haliyle. E, cuma akşamı ok yola çıkıp e, gece yarısı köye varıp ertesi sabah e, çalışmalara başlayıp doyamadan pazar akşamı yine dönüşe geçmek gibi bir yoğun e, programımız vardı. Bütün onları yaparken de tabii sadece işte bahçede bir şeyler yetiştirelim değil, aynı zamanda ormanı araştırayım, işte arılarıma bakayım gibi çalışmalar yapıyordum. Tam da bu dönemde şimdi benden bahsedince hocamdan bahsetmemem olmaz. Tanfer evet. Dinler hocamızla tanıştık. Aslında eşimin bir arkadaşı aracılığıyla. Tanfer Hoca Sanferdinler... programımıza daha önce konuk olmuş. Evet ee, Evet bizim için de çok özel bir isimdir. Yaşam Öyküsü ile Kentin Gizli Öyküleri programında kendisini konuk aldık daha önce. Ee, gerçekten e, dinleyicilerimiz e, birazcık araştırılarsa herhalde kendisine ulaşabilirler, yaptıklarına e, şahit olabilirler. E, o da bu dünyaya ait olmadığını düşündüğümüz farklı evet. insanlardan bir tanesi. Yaşam Öyküsü ile birçok kişiye ilham verebilecek bir isim. E, sevgili Tanfer Hoca ile, Tanfer Dinler Hoca ile yolunuz kesişti. Nasıl evet. bir kesişmeydi bu? Yani tabii bu şöyle bir şey. Benim için büyük bir şans. Aslında şans mı denir ne denir bilmiyorum. Çünkü insan hani yürekten isteyince bir takım şeyler oluyor diye düşünüyorum. Çünkü o zamanki kafamdaki konu şuydu. Kendi kendime sordum. Tamam ben işte bir markete gittiğim zaman... Ee, orada e, gördüğüm gıdaları alırken endişe yaşıyorum. E, sağlıklı gıdalar almak istiyorum. Temizlik maddeleri için aynı şekilde. Ben e, hani doğaya gittiğim zaman ormanlarımızın tahrip olduğunu görmek istemiyorum. E, köyleri dolaştığımız zaman birçok artık e, hani nüfusu düşmüş düşmüş hatta terk edilmiş köylerle karşılaşıyoruz yaptığımız gezilerde. Bunları gördüğüm zaman üzüntü duyuyorum. Yani hani bir yandan şehirde e, sağlıklı, temiz, güvenilir gıda e, problemleri, bir yandan kırsalda e, var olan problemler. Hani bütün bunları görüp de ben yapı olarak işte e, nasıl söyleyeyim, tetkilerimi e, hani anarşist bir ruhla değil de ben ne yapabilirim mantığıyla verdiğim için... İşte kafamda ne yapmalıyım adılara uygun bir flora oluşturmalıyım ben bunu denemeliyim orman kenarında eğer oluyorsa bu nereye gidebilir? Hani e, daha bu nasıl yaygınlaştırılabilir gibi sorular vardı kafamda tam Tanfer Hoca ile tanıştığımız dönemde. Kova aldınız ben... kova e, bulunduğu noktada aslında etrafında onlara uygun bir habitat oluşturmaya çalışıyorsunuz bir yandan da doğru anlıyoruz evet, değil evet. mi? ...mevcut floranın yeterli olmadığını gözlemleyerek tespit ettim. Evet. Peki Tanfer Hoca tanıştıktan sonra neler değişti? Tanfer hocayla tanıştıktan sonra Tanfer Hoca önce dinledi. Şimdi Tanfer Hoca'yı zaten tanıyorsunuz. Bu çok güzel. Çünkü anlatmaya kalktıysam ben saatler yetmeyecektim. <gülüyor> evet. Ee, şimdi Tanfer Hoca'nın özelliği şu benim söyleyebileceğim. Eğer ki... E Topluma faydalı bir e, çalışmaya, e, hedefe dönüşebilecek türden hayalleriniz varsa Tanfer Hoca sonuna kadar yanımızda devam ediyor o mücadeleye. E, o açıdan tabii büyük bir şansı. Başlangıçta fikir vermeye başladı. Yani hani arazimi bakıyorsun. Peki işte şöyle böyle bir şey olmadı. Peki e, hangi bitkilerin peşindesin? Yani hangi bitkileri yetiştirmeyi ve dikmeyi planlıyorsun? Peki işte yaban meyvelerinden işte Hinnab'ı tanıyor musun dedi mesela. Hinnab küçükken anneannemden duyduğum bir meyve. Ama hani çok tanıdığım bir meyve değil. E peki bak bakalım araştır. Hadi bakalım ondan sonra literatür araştırması. Tabi Tampar bunu söylerken eli boş gelmez. E, köye ziyaretimize elinde bir hinnat fidanıyla gelir. E, fidanı yakından görüp, e, hakkında araştırma yapıp, arılarla bağlantısını da görerek böyle böyle işte muş mulaydı, alıçtı, üveydi, oydu buydu derken e, bu hani başlangıçta bu bir bal ormanı olur diye konuştuğumuz şey bir yaban ne dönüştü. Tamfer Hoca ile bu hayaller bir aslında kırsal kalkınma projesi olma yönünde ilerliyor. Hala ilerliyor aslında. Ama tabii bu dönemde aslında inanılmaz yol kat etme fırsatı buldum. Bir kere arılar ikiydi, şimdi sayıyı otuzun üzerine çıkartmamak üzere mücadele eder durumdayız çünkü tabii oğlum tabii İstanbul'da okuyor. Çanakkale bir yandan Tanpa Hoca ile tanışınca Tanpa Hoca da zeytincilikle uğraşıyor bir yandan. Orhan geldiği bu sefer oradaki flora ve o işte İznik Gölü'nün civarındaki dağların florası. Orada bir kısım arıcılık yapmaya başladım. ve tabii işte arılardı işte fidanlarda, yeni türlerde onları araştırmaktı derken bu arada tabii Tanfer Hoca ile tanışınca konular da çeşitlendi. Şöyle ki ben Çanakkale'deki evimizde işte hani bu temizlik maddeleri konusu var ya hepimizin sağlığını evet. tehdit eden ve bizi endişelendiren sularımızı kirleten, tabii... sağlığımızı tehdit eden ee, evet. temizlik maddelerini yazık ki hayatımızın e, her alanında bir şekilde var olan e, onunla ilgili nasıl bir farkındalık yaşadınız ve ne yaptınız? Şöyle oldu e, tabi orada işte Çanakkale'de kuyudan e, bahçemizde kuyumuz var oradan suyu çekiyoruz ve e, evin ihtiyaçlarını gideriyoruz bahçemizin ihtiyaçlarını gideriyoruz ama tabi hani bende şöyle bir düşünce vardı ben bir e, İstanbul'dan çıktım bir dağ köyüne geldim. Burada bu tertemiz işte e, kuyu suyunu kullanıyorum ama onu kirletiyorum ve ne yapıyorum yani sonra ne olacak? Bir kanalizasyon da yok. E, ne yapmam lazım? Tabii e, hani tuvalet gideri için yine bir konsertlik çalışması yaptık. Sonuçta o toprağ yer altından karışıyor ve arınıyor bir şekilde dönüşüyor evet. tozun altında olduğu sürece. Ee, ama o kadar çok su, işte duşta kullanılan, e, temizlikte kullanılan bu kadar su, bunu ne yapmalıyız, değerlendirebilir miyiz sorusu gündeme geldi. Çanakkale'de su gerçekten sorun, yani özellikle yaz aylarında sıkıntı yaşanıyor. Ee, bunun üzerine işte araştırma yaptım, ee, işte, suyu nasıl arıtırız diye. Eşimle bir düzenek kurduk, işte bir yağ kapını bir e, şey, e, bu, burada bu arada... E, sürdürülebilir tarım yöntemleriyle ilgili işte bir takım atölyelere de katılıp e, kaynakları da inceledikten sonra bir arıtma sistemi kurduk ve bahçeye bir gölet yaptık küçük bir gölet e, göletin içine de balıklar işte çeşitli bitkiler yerleştirdik hatta işte kaplumbağalar Birçok başka hayvan da daha sonra kendi geldi. O e, düzenin bir parçası olmaya karar verdiler. Su var olduğu evet. sürece yaşam da var olacak dediğimiz gibi su olunca. Tabii evet. bir, orada bir evet. yaşam başladı kendiliğinden. Evet. Peki... Ve böylece bizim evde kullandığımız su bir arıtmadan geçtikten sonra bu dölekte işte hayvanların yaşam alanı. Kuşlarımız ve diğer hayvanların gelip su içtiği bir alan haline geldi. Benim için de bir gözlem. Aslında bu bir sınav. Çünkü evde temizlikte ne kullanıyorum ki e, o ilkel arıtmalardan geçtikten sonra oradaki canlıları zehirlemesin. E, bu arada tabii işte o deterjanı kullanmayayım. İşte şampuanları çıkaralım. Kullanmayalım, onu kullanmayalım, bunu kullanmayalım derken peki ne kullanacağız? Sabun en e, masumu diye düşündüğüm. Ama e, yine de dedim ki hani her şekilde e, maalesef hani fabrikasyon üretimde kimyasallar devreye giriyor. Sonuçta sabununu kendim üretemez miyim? Hem de e, çocuğumun da cildi hassas. E, hani Ne kullansam tepki gösteriyor. Evet. O yüzden dedim ki zeytinyağını e, alayım. İşte yine bir araştırma yaptım işte meşe külü ile sabun yapabilirmişim nasıl yapabilirim İşte kaynatmam lazım e, suyunu e, almam lazım onu işte yağ ile kaynatmam lazım bu gibi i̇şte denemeler yapıyordum yine tam körücü bir gün çıkageldi dedi ki bunu böyle mi yapıyorsun e, peki ne kadar tır kullanacaksın bir kalıp sabun yapmak için ne kadar yine e, meşe yakman gerekiyor. Evet mantıklı yani hani e, çok da kullanışlı bir yöntem değil bu. Gel sen dedi sodyum hidroksit kullan ama yani öyle bir e, formüle dönüştür ki bunu gerçekten e, diyelim ki bu sağlıklı bir sabundur diyelim. E, araştır bunu dedi ve bunu da bir yine hani kırsal kalkınma projesine dönüştürebiliriz dedi. Aa işte nasıl yaparız ederiz derken ben araştırmaya başladım ve iki senemi aldı. Aslında hani bulmak ulaşmak çok kolay internet ortamından da çeşitli kitaplar da var sabun soğuk işlem sabun yapımı ile ilgili fakat konu zeytinyağı olunca ve hani geleneğimizde de hep kaynatılarak yapılıyor ya zeytinyağı sabunları evet. e, baya bir araştırmak üstüste deneyler yapmak gerekti. Sonunda başardınız mı peki Nilfer Hanım bu kadar denemenin Yok. araştırmanın sonucunda ne çıktı ortaya? Yani ortaya aslında çok da güzel bir sabun çıktı diyebilirim. E şimdi bunu söyleyebiliyorum ama bunu söyleyebilmek için o iki sene geçti. Çünkü o deneylerin ardından işte raf ömrü ne olmalı, e, e, ne kadar süre hangi ortamda, hangi nem ve ısı koşullarında kurutulmalı gibi işte bir sürü e, araştırma, deneyi, inceleme yaptıktan sonra evet bir formül çıktı ortaya. E, sonra bu formülü de ee, yine hikayeyi öğrenip destek olan e, Şişli'deki bir hocamız e, kendi laboratuvarında Reha hocamız e, sağ olsun sabunun gerçekten hani iddia ettiğim gibi e, sağlıklı bir sabun olup olmadığının analizini yaptı. Nasıl yaptı bunu? Kullandığım yağı ve o yağ ile ürettiğim sabunu götürdüm ve dedim ki şimdi bu yağ e, hocamız tarafından soğuk işlem yöntemiyle üretildi. Bu sabunu ben bu yağdan hiçbir katkı maddesi kimyasal kullanmadan sadece işte sodomitoksit tabi kullanarak sabun haline getirdim. Ve ısıl işlem uygulamadım. Yani kaynatmadım. Ee, sonuçta ben bu sabunun e, hani kaynatma yöntemiyle yapılmış sabunlara oranla daha sağlıklı olduğunu ve zeytin yağının içeriğindeki besin ve mineral değerlerini koruduğunu iddia ediyorum dedim. Ee, Bunu nasıl ispatlarız dedim. Ee, i̇şte Hocamızda reha hocamızda onların analizini yaptı ve işte antioksidan içerikleri içeriğindeki fenolikler, yağ asitlerince hakikaten soğuk işlem olmasının sonucunda korunduğunu tespit etti. Şimdi ne kadar güzel Nilüfer Hanım yavaş yavaş sonuna da geliyoruz programımızın artık son Tabii. dakikalarımız O yüzden sonunda geldiğiniz noktada çok güzel anlatıyorsunuz Siz ben de bölmek istemedim sizi aslında ee, Bir tutkuyla aslında doğaya olan bağınızla o kopmayan bağla e, Ve peşine düştüğünüz tutkuyla daha sağlıklı yaşamak Çocuğunuza belki daha yaşanabilir bir dünyada e, Daha sağlıklı şeyler sunmak için çıktığınız bir yolda Bugün yaptıklarınız hem üretici olarak yaptıklarınız hem de doğa için yaptıklarınız dinleyicilerimiz tarafından da internetten araştırıldığında eminim ki size ulaşılıp yine daha fazla bilgi edilebilecek konular Nilfer Erdin Omur kendi yaşam öyküsünde bambaşka bir noktaya doğru sürüklemiş ve aslında daha yaşanabilir bir dünyaya inanan bir isim dediğim gibi yavaş yavaş sonuna geliyoruz son olarak dinleyicilerimize evet. yaşam öykünüzden hareketle ne söylemek istersiniz ne mesaj vermek istersiniz tabi yani ben bu çıktığım yolda yaptığım çalışmaları işte hocamızın da desteğiyle bir e, kırsal kalkınma projesi olsun ya da işte e, ormanlarımız biyoçeşitliliğimiz ve adlarımız için ne tür çalışmalar yapabiliriz diye bu yola e, şu anda işte Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Doğa Bilimleri ve Ziraat Koleji'nde doktora yapıyorum değerli hocalarımın desteğiyle e, yani sonuçta hepimiz bir şeyler yapabiliriz ben buna inanıyorum ve e, tabi Henüz o yoldayım, henüz hala öğrenciyim ve hep öğrenci olarak kalacağım ama en azından e, mutlu bir insanım. Çünkü e, inandığım değerler doğrultusunda mücadele ediyorum ve e, ortaya da güzel sonuçlar çıkıyor. E, hani yolunu değiştirmek ya da hani, e, cesaretlenip de inandığı e, amaçlar uğruna yürümek isteyenlere tavsiyem devam yani mutlaka. O yola çıkmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet efendim bugün programımızda Nilfer Erdin Omur konuğumuz oldu. Evet. Ve bir anne olarak, bir çiftçi olarak, bir doğa aşığı olarak... ...kırsal kalkınmanın peşine düşmüş ve mücadeleden yılmamış... ...tutkuyla o mücadelenin peşinden gitmiş... ...bu ülkede yaşayan, bu topraklarda yaşayan bir kadın olarak... Ee, bu topraklarda nelerin başarılabileceğine güzel bir örnekti. Sizlerde benim de anlatmak istediğim bir yaşam öyküm var. Paylaşmalıyım muhakkak bu yaşam öykümü sizlerle derseniz ya da programımızı takip etmek, konuklarımızın fotoğraflarını görmek veyahut geçmiş program kayıtlarımıza ulaşmak isterseniz Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri